Sordunuz mu? Sorun de İbn-i hangi kitabında? Duydu hocam şey varsa şey. Heh, Delil varsa bize yazsın de ki hangi kitabında? İbn-i Teymiye'nin hangi kitabında gördünüz? Okudunuz bize söyleyindi. Erkek ve kadın diyor cima yaptıktan sonra namaz abdestiyle yiyip içebilir mi? Gündelik işlerini yapabilir mi? Tabi. Namaz vakti geç, geçmediği müddetçe mesela örneğin fecir namazından sonra cinsi münasebet yaptılar. Tamam mı? Öğlen namazına kadar burada abdest almazsalar bile günahkar olmuyorlar. Ama en efdalı abdest almalarıdır. Abdest almazsalar bile yemesini, yi, yemesini yiyebilir, içmesini içebilir. Eee hanımıyla konuşabilir, çocuk çocuk çocuğuyla konuşabilir, yatabilir. Ama Ali satt ve selam cinsel münasebetten sonra bazen banyo yaparmış. Usul abdesti alınmış. Bazen de abdest alırmış. Ve aleyhissalatü hiçbir zaman abdestsiz, cinsi münasebetten sonra abdestsiz yattığı rivayet edilmemiş. Ummane Aişe radiyallahu anha ve diğer hanımları diyorlar ki aleyhissalatü vesselam cinsi münasebetten sonra bazen yatarmış, bazen banyo yapırmış, bazen banyo yapmayıp abdest alır yatarmış. Ve abdest alsa daha efnaldır, almazsa yine Yemeğini yer, suyunu içer, çoluk çocuğuyla konuşar, konuşur. Yeter ki namaz geçirmesin. Ama namaz geçirecekse o zaman yıkanmak mecburiyetindedir. Yani.